و نعوذ ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له وأشهد أن <coughs> Ve batılı da batıl olarak gösterip batıldan sakınmayı nasip eyle. Allah'ım emin. <gülüyor> evet konumuz Kur'an ve sünnetin ışığında İslam fıkhıydı. Bazı amellerin yapılmasında abdestin <gülüyor> müstehap olduğu konusuna girmiştik. Şu anda bugün de dokuzuncu dakikada devam edeceğiz inşallah. Diyor ki, diyor اَلْوُضُوا مِنْ min aklima مَسَّتْهُ النَّارِ Ey ateşle pişiren ateşle pişirilen her yemekten dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü ne yaparmış? Abdest alırmış. Tabi ki bu nesh önce bir dahaki belli bir müddetten sonra ondan sonra bu nesh edildi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateşle pişirilen yemekleri yemiştir ve ddelme ala vujub alwuzu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam tovdau mma mset an nar rwahe muslim imam muslim ribaite sahih hadis ciftte valide mizayi rdi allahu taala göre diyor ki allah resvest ve demiş ki tovdau mma mset an en ateş ile pişirilen yemekten dolayı abdest alınız. Tabii ki bu bir emirdir. İşte bu hadise göre ateşle pişirilen veya da ateş üzerine pişirilen her yemek hangi yemek çeşidi olursa olsun o yemek ateşten dolayı ısıtılmışsa veya da pişirilmişse tamam mı? Ondan sonra o yemeği yedikten sonra kalkıp abdest alması lazımmış eğer namaz kılacaksa. Diğer hadis-i şerifte ve aynı hadis Abdullah bin İbrahim bin Qarız. "Enne veceda Ebu Hurayra radıyallahu teala an yetevadda alal mescidi." "Fekala inna ma etevadda min athwar min athwari aqtin akaltuha." لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار ثم أورد أهل العلم ما ينسخ هذا كما في حديث عمر بن أمية أن أباه عمر بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضى اتفق عليه Bundan önceki hadiste yani Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis ile İbrahim oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği hadiste ateşin değdiği yemeklerden dolayı abdest alınması emrediliyor. Öbür tarafta İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün ittifak ettikleri hadiste Allah Resulü Vesselam'ın bir et yediğini görüyor ve o etin yenişinden sonra namaza çağrı yapılıyor ve abdest almadan gidip ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Namaz. namaz kılıyor. Demek ki işte bu son hadise ilk hadiseyi ne yapmış oluyor? Nesek. İptal etmiş oluyor, neshetmiş oluyor. Diyor ki "Thumma avrada ilm diyor. İlim ehli diyor. بو إِكِي حديثٍ نسهد الديانة ضائع إِمام بخاري إلى إمام مسلم رواية التكليح حديث إلى نسهد المشهور أي إبطال الديانة المشهور كما في حديث عمر بن أمية أميّاً قولوا عمر حديثٌ دا قال ديج أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات في يده الله رسله والسلام yani şet dedikleri yani koç veya hatta koyun veya hatta keçinin e, dişisi veya hatta erkeği olabilir. Ali Sattı Vesselam bu şetten, ey bu koyundan veya hatta işte bu elinde bulunan bu et, etten yerken diyor tam o yemek esnasında feduye ila salat namaza çağrıldı. Ey ezan okundu. Ve burada anlaşılıyor ki fedu'u ila's anlaşılıyor ki burada yani 5 vakitten bir namaza çağrılıyor. Ama burada hangi vaktin olduğu zikredilmediğinden dolayı yani muğhem kalıyor. Diyor ki burada hadiste fe'al qaha, o eti bıraktı ve's diyor. Hem bıçağı hem eti bırakarak tamam. Thumma qama fa salla Demek ki eti ve vesselam eti eliyle parçalamıyormuş. Bıçakla kesiyormuş aleyhissalatü vesselam. Demek ki ya o et çok sertmiş veyahut da ellerin çok fazla yani berbat olmaması için tamam mı? Hani çok yağlı olmaması için veyahut da eli eline her taraf eline bulaşmaması için ve vesselam böyle yiyeceği kadar bıçakla kesiyor ondan sonra alıp yiyor aleyhissalatü vesselam. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam'ın titizliği gösteriliyor yemek esnasında. Bazı insanlar bu tür yemekleri yemek istediği zaman beş parmakla yemeği yiyorlar. Yani örneğin biz burada Hicaz bölgesinde bazen bu insanların hazimelerine gidiyoruz. Ve bunların yemek yiyişine bakıyoruz. Beş parmakla böyle pilav alıyor beş parmakla. Ondan sonra eli eti de alıyor 5 parmakla ve bu şekilde sıkıyor. Ondan sonra yiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elle yenilecek bir yemeği elle yemesinde bir sakınca görmedi Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak elle yenilecek yemeğin 3 parmak ile yenmeyi tavsiye etmiş Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dikkat ediyorsanız burada Ali sallallahu aleyhi ve sellem yani sol elle veya tasallabcha kullanırken çünkü burada hangi elle bıçağı tutup eti kestiğini göstermiyor hadis-i şerifte. Ancak daha başka hadislerde Aleyhisselatü Vesselam devamlı yemeği sağ eliyle yermiş. Ve bunda emrediyor. Çünkü bu bir emirdir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerde diyor ki ''Siz sağ elinizle yiyin, sol elinizle yemeyin. Zira şeytan sol elleyi yer ve içer.'' Siz sağ elle ve içiniz. Ve bir gün ve vesselam'ın meclisinde yemek esnasında herkes yemek yerken bir kişinin sol elle yediğini gördü. Ve ona dedi ki sağ elin ile ye. Dedi ki ben sağ elle yeme yemesini bilmiyorum dedi. Yani yiyemem dedi sağ elle. Dedi ki yiyebilirsin dedi. Aleyhissalatü vesselam dedi ki ona yiyebilirsin dedi. Dedi ki ben sağ elle yemek yiyemem dedi ve burada aleyin ve veseleme zıt bir şekilde karşı koydu burada halin saat ve o zıt bir şekilde karşı koyunca Tabii ki onun emrine aykırı hareket ve taamel yaptığı gibi Eol elle yemesi aynı zamanda ona muhalefet etmiş olur Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarına muhalefet etmek, inaden muhalefet etmek büyük bir suçtur. Allah korusun insanı küfre kadar götürebilir. Bu şahıs, alimlerin yani bu hadisin şerhini yapan alimler diyorlar ki bu şahıs orada o mecliste o yemek sofrasında yemek yiyen insanlar çoğu fakirlerden idi. Fakirler de tabi yani Müslüman oldukları için sağ ele yemek yiyorlar. O kişi bunlara benzememek için kibirliğinden dolayı sol elle yemek yedi. Sırf onlara muhalefet etmesi için. Ali satt ve selam da bunu bildiği için dedi ki "Yiyebilirsin." 3 defa tekrar etti. O dedi ki "Ben yiyemem." dedi. 3 sonra o kişinin eli havada kaldı, felç oldu. Niçin felç oldu? Ali satt ve selam herhangi bir haramdan dolayı bir haramın irtikabından dolayı Ali vesselam. ve Selam, yani böyle öldürücü bir darbe vurmaz. Ama Allah Celle Celalhu tarafından bildirildiğinden ve Yahut Taalin Sat ve Selam o kişi, o kişi iyi çok iyi tanıdığı için anladı ki yani biliyor ki o kişi kibirliğinden dolayı yapıyor. Artık münafıklardan birisi olabilir. Yani asıl itibarıyla Müslüman olmayıp İslam'ı zahire vurarak Müslüman olarak davranabilir ve kalben kafir olabilir. Ve Yahutta müşriklerden, o azılı müşriklerden de olabilir. Ve fakirler Müslüman olduktan sonra Ali Satt'un yemek adabını öğretip o adaba göre hareket ettikleri için Onlara sırf muhalefet olsun diye sol elle yiyip ve vesselam'a muhalefet ederek karşı koyduğu için Allah Celle Celaluhu o kişinin elini dondurdu. Dondurunca adam pişman oldu. Ve aleyhissalatü vesselam'a rica ederek dedi ki yani pişmanlık duyarak bir daha yapmayacağım ve tövbe ettikten sonra hemen eli eski hale döndü. Demek ki Allah Celle Celalü tövbesini kabul etti. <gülüyor> evet. Yani burada demek istediğim kişi elle yiyeceği yemeği 3 parmakla yemesi sünnete uygundur. 5 parmakla yemesi sünnete aykırıdır. Anlaşılıyor mu? Ve burada Hanefi fıkhı't ve sem dikkat ediyorsanız çok titiz bir şekilde burada ne yapıyor? Bıçakla kesiyor ve yiyor. Evet. İkincisi konumuz konumuzla ilgili. Demek ki ilk etapta ateşin, ateş ile pişirilen yemeklerden dolayı ve Selam ne yaparmış? Abdesti gerek görüyormuş namaz kılmak için. Ancak burada Amr bin Ümeyen'in gösterdiği, rivayet ettiği bu hadiste bu İmam Müslüm'ün rivayet ettiği iki hadisin neshedildiğine dair burada ne yapıyor? Burada gösteriyor. Fe ila sala, ay namaza çağrıldı. Fe <gülüyor> alqa ha ay o elindeki etiyle bıçağı yere bıraktı, ay sofraya bıraktı. Tamam mı? Thumma qama fa Tamam? Ve lem yetevadda. Muttefequn Ondan sonra namaza çağrılınca Ali as ve selam namaza gitti ve abdest almadan namaza durdu. Demek ki Anlaşılıyor ki bu Ali satt ve bu fiili bundan önceki fiili ne yapıyor iptal ettiriyor. Ve Cabir radıyallahu anhu قال كان اخر الامرين من رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem terk الوضوء مما غيرت النار. Ravahu Abu Davud ve el الإمام الألباني رحمه الله حديث صحيح. Cebir radıyallahu ta'nın rivayet ettiği bu hadiste de İmam Davud, İmam Abu Davud'un rivayet ettiği bu hadiste diyor ki en son diyor Allah Resulü vesselam, en son yani hayatının en sonuna doğru ateşin ateşten dolayı pişirilen yemeklerden dolayı ne yaptı? Abdesti bıraktı. Ey abdest almadan namaz kılıyordu. Ancak Hangi yemeklerden dolayı abdest alınabileceği, ilerideki hadislerde gelecek. Burada anlaşılıyor ki alimler diyorlar ki, Evet, ateş ile pişirilen yemeklerden dolayı her ne kadar abdest nesh edildiyse de, en efladı ve en doğrusu her ateşin, Dediği yemeğe veya da ateşten dolayı pişirilen yemeklerden dolayı abdest alması daha eftaldır. Örneğin pirinç yedin. Bu pirinç ateşle pişirilmiş. veya da tavuk eti veya da herhangi bir et. Tamam mı? Çünkü bundan önceki hadiste diyor ki akıt. Akıt nedir? Bu süzme yoğurtla yapıla, yapılıp güneşe bırakılıyor ya. Yüz, yüz, süzme yoğurt. Ondan sonra böyle köylerde kurutuyorlar, güneşe veriyorlar. Bunu mercimekler bir mercimeği tarhana değil mi? Bir de bazı bazı yerlerde de onu kurutuyorlar köylerde. Ondan sonra e, kışa bırakıyorlar veyahut da daha başka bir mevsime. Diyelim ki eğer hazır ya ayran yoksa onu hemen suya koyuyorlar, eritiyorlar ve böylece ayran, ayran oluyor. Ve o süzme yoğurt ayranlaşıyor ve bu şekilde yemekle beraber yiyorlar. İşte o süzme yoğurt ilk, neyle yapı? İlk önce ateşle pişiriliyor. Akıt dediği işte budur. Süzme yoğurt. Ve hmm. burada dikkat ediyorsanız Riyad'ın yollarında bazı yerlerde satıyorlar o netlerin üzerinde. Torbalara durdurmuşlar böyle. Tamam mı? Ee, süzme kur, Kurutulmuş süzme yoğurt. İşte bu süzme yoğurt yani sadece bu demek istediğim bu ateşle pişirilen şey sadece et değil. Ateşle pişirilen her çeşit yemek süzme yoğurt olabilir, yoğurt olabilir. Eğer ateşle pişiriliyorsa sütten dolayı, tamam mı? Çünkü yoğurt neyle yapılır? Sütten yapılır. Bu süt ilk önce neyle yapılıyor? Ateşle pişiriliyor. Dolayısıyla bu tür yemekler, bu tür yemekler en eflatı ve en doğrusu abdest alınır, ondan sonra namaz kılınır. Ama Abdest almasa bir sakıncası var mıdır yoktur? Niçin? Çünkü Ali Sattvesene muttefakun aleyh olan hadiste en son zamanlarında e, eti yedikten sonra abdest almadan namaza çağrılınca gidip namaz kılıyor Ali Sattveselem. O zaman abdest alsa daha iyidir. Abdest almasa abdesti sahihtir. Bir sakıncası yoktur ve o yedi yemekten dolayı Abdestsiz sayılır, abdestli sayılır, abdestsiz değil. Onuncusu ise indenomiy. Yani kişi yatacağı zaman, kişi yatacağı zaman biliyorsunuz yatmak için namaz yok. Öyle mi değil mi? Yani özellikle namaz için şey yatmak için namaz yok. Ancak her ne kadar namaz yoksa da yatacağı zaman abdest alıp abdestli yatması daha uygun ve daha faziletlidir. Çünkü Ali isat vesselam abdestli yatarmış. Ve bundan önceki hadislerde dikkat ettiyseniz Ali isat vesselam hanımıyla cinsi münasebet yaptıktan sonra eğer gusül yapmayacaksa abdest alır ondan sonra yatarmış Ali isat vesselam. Demek ki Ali isat vesselam yatmak istediği zaman abdest alır o şekilde yatarmış. Lehadith el-Barra' bin Azim ta'ala anhu قال النبي, صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت وضوءك للصلاة ثم على شقك الأيمن ثم قل اللهم biliyorsunuz kişi yatacağı zaman yatmak esnasında okunacak bazı dualar var. Abdest aldıktan sonra tabi bundan önceki derslerimize demiştik ki aleyhissalatü sallam bazen devamlı abdest, abdestli kalırmış. Ve abdest aldıktan sonra demiştik ki kelime-i getirir. Kelime-i getirdikten sonra hiç kimseyle konuşmadan iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat namazı kıldıktan sonra bütün günahlarına kefaret oluyor. Kelime-i şehadetten dolayı da cennetin sekiz kapısı açılır, istediği kapıdan cennete girebilirmiş. O kelime-i şehadeti getirmekten dolayı. Abdest aldıktan sonra biliyorsunuz Türkiye'mizde abdest esnasında bazı dualar yapıyorlar. Elleri yıkarken, ağza burnuna su verirken, yüzünü yıkarken, kollarını parmaklarından dirseklere kadar ondan sonra baş, başını meshederken ederken, efendim, ayaklarını meshederken. ederken. Bazı dualar okuyorlar ve kesinlikle bunlar sünnete aykırıdır. Abdest esnasında Türkiye'mizde mizraklı ilmihal denilen bir kitap var. O kitapta yazılı olan veyahutta il bazı ilmihaller, ilmihallerde yazılan abdest duaları doğru değildir. Ey sünnete aykırı olan dualardır. Ve insanların kaldıramayacağı bir yük yüklüyorlar. Çünkü birçok kişi... Birçok kişi ve çoğunluk Türk toplumunun çoğunluğu Arapça bilmiyor. Dolayısıyla sen sünnette sünnete uygun olmayıp Aleyhisselam'ın söylemediği ve ümmetine ümmetini mükellef kılmadığı bazı bu sözleri Arapça ile onlara ezberletmek bu bir meşakkattır yani. Meşakkatten öte de sen bidat olan şeyleri öğretmiş olsun öğretmiş oluyorsun. Çünkü bunlar ibadet olarak diye yapıyorlar. Ve biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde her kim dinimizden olmayan bir şey veya da dinimize uygun olmayan bir şeyi icat ederse o icat ettiği şey nedir? Bidaattır. Ve her bidaat delalettir. Ve her delalet sapıklıktır ve o sapıklık cehennemliktir. Dolayısıyla abdest esnasında kişi abdest alacağı zaman iki tane şart var. Bir niyet, iki besmele. Daha başka dualar yoktur abdest, abdest esnasında. Abdest bittikten sonra işte bu dediğimiz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve ehdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Başka bir rivayette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunu söylediği zaman abdestten sonra cennetin 8 kapısından istediği kapıdan cennete girebilirmiş. Hemen arkasında iki rekat namaz kılarsa, o zaman bütün geçmiş günahları affolunur. Ey o abdest ve o iki rekat namaz günahlarının kefaretine sebep oluyor. Ancak büyük günahlar müstesna çünkü büyük günahlar töbe gerekiyor. Anlaşılıyor mu? İşte burada Ali Satt ve Selam. Aynı şekilde burada yatmak istediği zaman Ali Satt ve ne yaparmış abdest alırmış. İze atey ta burada Ali Satt ve selam ona tavsiye ediyor. Diyor sen diyor yatmak için yerini alacağın zaman diyor fetavad avudu akalissale. Aynı namaz kılacağın gibi namaz kılmak için nasıl abdest alıyorsan o şekilde abdest alacaksın. Hiçbir şey eksik olmaksızın. Thumma taje ala Ondan sonra sağ böğrün üzerinde yat. Daha başka hadislerde Ali sat vesselam şu sağ alın şu sağ elinin avucunu sağ yanağın altına böyle koyarmış. Yanağını elin avucuna koyarak dizlerini de göğrüne şey göğrüne doğru çekerek tamam mı? Sağ doğru. Ondan sonra işte uyku duaları okunuyor. Bunları yaptığı zaman Allah'ın izniyle abdestli abdest ibadettir. Bir de bu tür duaları, özellikle bunları yaptığı zaman, şu duaları yaptıktan sonra ölürse, Allah'ın izniyle o kişi cennetliktir. Allah'ın izniyle. Burada şu yapmak için aleyhissalatü vesselam tavsiye ettiği hadiste bir önemli bir mesele var. Bu meseleye değinmek istiyorum acizane. Bu da Şundan dolayı değinmek istiyorum. Bazı bidatçıların kulakları çınlaması için. Ey dinde olmayıp, dinden olmayıp, dinden göstererek insanlara, Müslümanlara sunup o bidat olan şey ile amel etmeyi tavsiye ediyorlar. Burada dikkatinizi çekiyorum. Acizane diyor ki Allahumme amentu bi kitabikellezi enzelti. وبنبيك الذي أرسلت بق كلمة بوردة، وبنبيك وبنبيك الذي أرسلت، فإن مُتَ من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلموا به. بسفر صحابي ديركي البراء بن عازب قال فرضتها على النبي صل الله عليه وسلم يعني بوردا بسوز عليه وسلم ونا اورتتكن سورة بوردا صحابي ديركي Ey Allah'ın Resulü bunu ben tekrar edeyim de bir beni kontrol et. Acaba ben bunu ezberledim mi? Yani ezberim doğru mudur? Ve burada diyor ki kalara dattuha ale'n-nebi söylesene. Ey Allah'ın Resulü'ne iade ettim. Yani onun yanında bu sözü iade ettim. Diyor ki felemma balagtu Allahumma amentu kitapike'l-lezî enzelte. Gültü ve resulukellezî Tamam mı? Ve <gülüyor> Bundan önceki kelime neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü ona dedi ki وَنَب۪يَّكَ الَّذِي اَرْسَلْتِ Kendisine dedi? Dedi ki وَرَسُولَكَ الَّذِي اَرْسَلْتِ Dikkat ediniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği cümleden ayrı bir cümle kullandı. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Nebidir hem Resul'dür. Ama burada Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği sözlerin bizzat söylenmesi üzerinde dikkatimizi çekiyor. Aleyhisselatü Vesselam İbadet konusunda olan söz ve fiilleri teabbudidir. Teabbudi olduğundan dolayı bu teabbudi sözlerde değişiklik yapmak ve vesselam'a iftira atmaktır. Çünkü eğer ve vesselam bu sözü ona iade ettirip sen böyle değil de işte böyle söylemen gerekiyor dememiş olsaydı o zaman bunun bu söz ile bu tabir ile tabir etmekte bir caiz bir sakınca olmayacaktı. Ama Ali Sattı vesselam dedi ki ona: "Kala Hayır, ben sana böyle öğretmedim." Çünkü sahabi dedi ki: "Ve bi nebiyyikellezî ersel." Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona o şekilde. Ali Sattı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona dedi ki: "Ve bi nebiyyikellezî dedi ki ona: "Ey senin göndermiş olduğun nebi" Ve biliyorsunuz nebi ile resul arasında fark var. Ali Satt ve selam hem nebidir hem resuldür. Ve biliyorsunuz Allahü celle celalühü hangi surede nebi oldu? İkra suresinde nebi oldu. Müddessir suresinde de risalet verildi. İkra suresinde Ona nübüvvet verildi. Çünkü ondan önce nebi değildi. 40 seneye kadar Ali Satt ve selam nebi değildi. Normal insanlar içerisinde yaşayarak normal bir insandı. Ve İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzerinde ibadet ediyordu. Ve hiçbir zaman putlara da tapmadı Aleyhisselatü Vesselam. İşte 40 yaşına bastığı zaman veyahut da 40 yaşının ilkinde veyahut da sonunda olabilir. O yani 40 yaşına bastığı zaman Hira Dağı'nda Allah Celle Celaluhu Ceb Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ı ona gönderdi. Ve tabi ki bu hadise uzundur. İşte bu İkra'yı ona öğrettikten sonra işte bu İkra süresiyle ona nübüvvet verildi. Müddessir suresinde de ona risalet verdi. Ya eyyuhel müddessir, kum feendir. Ey örtüsüne bürünen kişi, kalk ve uyar. Ey kavmini uyar, toplumunu uyar, akrabanı uyar, halkını uyar. Ey korkut. Niçin? Çünkü toplumu, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı toplum, müşrik bir toplum idi. Ey, gerçek dinden kayarak bidatlara, hurafelere ve şirke daldılar. İşte o toplum şirke daldığı zaman Allah Celle Celaluhu, Muhammed ve Vesselam'ı onlara elçi olarak, uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdi. Ve biliyorsunuz ilk şirk Nuh toplumunda başladı. Nuh yani Adem'den Nuh'a kadar hiç kimse şirk koşmadı. Ve o zamana kadar da Resul göndermeye ihtiyaç duymadı Allah Celle Celaluhu. Ne zaman ki toplum şirke daldıysa o zaman Allah, Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ı onlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak ne yaptı? Resul olarak gönderdi. Cahiliyet toplumu ise yani Mekke dönemindeki cahili toplumda şirket aldığı zaman 40 yaşındayken onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdi. Ey elçi olarak. İşte bu elçi ey Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ashabına bir şeyi öğrettiği zaman tıppa tıp söylenmesi gerektiğini ne yapıyor? Dikkatlerini çekiyor. Ve burada o kişi Allah Resulü Aleyhisselatü ve bir nebiyyikellezi arsalt ey göndermiş olduğun nebi. Burada sahabi dedi ki ve Vesselam'a gösterecek yani hani ben doğru mu ezberledim yanlış mı ezberledim. Dedi ki o kişi kultu ey dedim ki ve resulekellezi arsalt ve Vesselam dedi ki ona kâlele Hayır ben sana böyle öğretmedim. Ya ve nebiyyek ellezi arselt. Böyle söyleyeceksin. Ve Resulük değmeyeceksin. Ve nebiyyek diyeceksin. Dolayısıyla birçok birçok ibadetlerde Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın mükellef kılmadığı ibadetler ile Müslümanları mükellef kılıyorlar. Örneğin deminki zikrettiğimiz hadise. Türkiye'de mizrak e, ilmihal mizrak ilmihali mi diyorlar? Mizraklı, Mizraklı ilmihali. Bir kişi bana he Kara Davud, Mara Davud veyahut da bazı ilmihallerde de yazıyorlar bunları. Bilmiyorum nereden getirdiler. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin e, İmam Ebu Hanife'nin fıkhında özellikle İmam Ebu Hanife'nin sözlerinde böyle bir şey yok. Ama maalesef şiddet bu bu mezhepte oluşturularak bu meslebe mal edilmiş ve orada işte elleri yıkayacağın zaman ağzına burnası vereceğin zaman yüzünü yıkayacağın zaman kulaklarını mesedeceğin zaman başını mesedeceğin zaman ellerini dirseklere kadar ayaklarını bütün bunlar her şeyi her şeyde bir dua var. Halbuki yani sattu eselim böyle bir şey öğretmedi. Dikkat ediniz burada bir cümle bir cümle. Halbuki aleyhissalatü vesselam hem nebidir hem resuldür. Hem resul olmasına rağmen burada ve Rasul deyince dedi ki hayır ben sana böyle öğretmedim. Ben sana dedim ki ve nebiyyekillazî arsalt göndermiş olduğun nebi ben sana gö göndermiş olduğu resul demedim. Dikkat et. Arada bir fark yok. Yani bu da nebi bu da resul. İkisi de aleyhissalatü ve de her ikisi de Onda mevcuttur. Mevcut olmasına rağmen dedi ki hayır. Değmeyeceksin ve Resul'e kellezi arselt. Diyeceksin ki ve Nebi'ye kellezi arselt. Eğer bu Risalet onda olmasına rağmen bunu kabul etmiyorsa burada yani nasıl olur da hiç dinden olmayan, abdestin dualarından olmayan bir duayı da Müslümanlara tavsiye edilerek ve mükellef kılınıyor. Ses yok mu? Yoluşuyor. var. Evet. Çağrı geldi. kalene ve nebiyekellezii ey bu hadisi rivayet eden İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri doğru bir sözdür ey Ali Satt ve selamın doğru bir sözüdür ve kana en-Nawawi fi şerhihi ey İmam Müslim kitabını şerh ederken bu hadisin altında diyor ki ve dua Mustahabbun Ey kişi yatacağı zaman bu dua ile yatması mustahaptır Ey sevilen benimsenen ve güzel gören bir duadır Evet buraya kadar on 10 tane 10 tane şeyi işlemiş oluyoruz Şimdi ise meselet Mes'eletun fil vudu ili mes'il mushaf. Ve müellif, Allah sizden de ondan da razı olsun. Biraz daha doldurur bizi. Abdest Kur'an-ı Kerim okunacağı zaman yani mushafı ele tutmak için abdestsiz veya hotta abdestli şeye %100 müstahaptır diye yazmamış. 10 tane şey yazmış. Ve biliyorsunuz İslam ümmetinin cumhuruna göre cünüp olan bir erkek veyahutta bir kadın veyahutta abdestsiz olan bir erkek veyahutta bir kadın veyahutta hayızlı veyahutta nifaslı olan bir kadın Kur'an'ı el sürmesi caiz değildir. Bu İslam ümmetinin cumhuruna göre. Yani İslam ümmetinin cumhurunun ittifakıyla bu zikrettiğimiz hallerin hallere sahip olan kişi Kur'an'ı el sürmesi caiz değildir. Ancak burada alimlerin arasında olan ihtilafa Alimler arasında olan ihtilafa değineceğim gücüm nispetinde inşallah. Eğer vakit yetiyorsa yetmezse bir dahaki haftaya bitiririz inşallah. Ama bana vakit verirseniz bitirmek isterim bu konuyu. Diyor ki: "Mes'elatu'n fil vudu'i lems'el mushaf." Mushaf dediği ey, Müslümanların eli altında olan Kur'an-ı Kerim'dir. Niçin mushaf denilmiş? Çünkü sayfelerden ibaret olduğu için, oluşturulduğu için ona mushaf denilmiş Yahutta kitap veyahutta Kur'an. Ey Kur'an Allah kelamıdır. Ey Allah'ın kelamını oluşturulan olan bu sayfeler, sayfelerden oluşan bu kitap demek. Diyor ki İhtelefel ulema fi mes'il mushaf min qibel el muhdith vel cünub Kişi Cünüp iken veyahutta abdestsiz iken veyahutta kadın hayızlı veyahutta nifasli iken Kur'an'a el sürülüp sür, sür, sürülüp sürülmeyeceği konusunda ihtilafa düşmüşler. Yani kimisi demiş ki caizdir. Kimisi demiş ki haramdır, caiz değildir. وذهbe, وذهbe el Cumhur اِلَ مَنْ عُذَٰلِكُ İslam ümmetinin cumhuru bu hale, bu hale sahip olan kişilerin Kur'an'a el sürmesi kesinlikle haramdır. Bazı alimler de demişler ki abdestsiz olan bir kişi ezbere Kur'an okuyabilir. Yani elini Kur'an'a sürmeden ezberinde olan bir süreyi veyahut da birkaç ayeti abdestsiz bir şekilde okumakta bir veis yok demişler. Ancak demişler ki cünüplü olan bir kişi veyahut da hayızlı olan, nifaslı olan bir kadın Kur'an'ı ezbere okuması caiz değildir demişler. Ey abdestsiz iken ezbere okumakta bir veis görmedikleri gibi ancak cünüplü veyahut da hayızlı bir kadının veyahut da cünüplü erkek ve kadının ezber ezberinden Kur'an okuması haramdır demişler yalnız İslam ümmetinin cumhuruna göre abdestsiz Ezbere Kur'an okunabileceği gibi cünüb iken de Kur'an okumasında bir beis görmüyorlar. Çımar. Evet. Yani hayızlı bir kadın hayızlı olduğu halde veyahut da nifaslı olduğu halde ezbere Kur'an okuyabileceği okuyabileceğini söylüyorlar. Veyahut da abdestsiz iken ezbere Kur'an okuyabileceğini söylüyorlar. Veyahut da cünüplü iken. Hanımıyla cinsel münasebet yaptı ve abdestini aldı. Abdest aldıktan sonra veyahutta abdestin başlangıcında sahih görüşe göre ne yapması gerekiyor? Bismillah demesi gerekiyor. Bismillah Kur'an-ı Kerim'den bir cüz müdür, değil midir? Allah'ın kelamından bir cüzdür. Peki Saat ve selam Cenub iken abdest alır ve yatarmış. Bazen abdest alır, gusül yaptıktan sonra yatarmış. Ali satt ve selam bazen abdestli gusülden sonra yatarmış. Bazen de gusül almadan abdest alır yatarmış. Abdest almak için ne yapar? Başlangıçta ne yapar? Bismillah demesi gerekiyor. Ve bazı şahslar abdest alırken Bismillahirrahmanirrahim diyorlar ve yahut da yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim diyorlar ve yahutta içeri girerken bismillahirrahmanirrahim ve yahutta dışarı çıkarken bismillahirrahmanirrahim ve yahutta tuvalete girerken bismillahirrahmanirrahim ve yahutta camiye girerken bismillahirrahmanirrahim hayır bu sünnete aykırıdır. Bu tür anlarda söylenecek olan besmele sadece Bismillah'dir. Tuvalete gireceği zaman girmeden önce bismillah وبعد ذلك سيقول بالله من الخبث والخبائث دائما يجي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا خطا هذا خلاف السنه يا استاذ الحمد لله الذي عن الاذى وهذا الحمد لله الذي اذهب عني الأذى وإلى آخره هذا حديث ضعيف خلاف السنه اي بو حديث ضعيف Çıktıktan sonra söylenecek olan dua sadece gufranek duasıdır. Dolayısıyla Ali Sattıv Selamın söz ve fiillerinde, söz ve fiillerine kayıtlı kalmak esastır. Tıpkı burada bundaki önce bundaki bundan önceki hadiste geldiği gibi dedi ki Ali Sattıv ve Nabiye ki o dedi ki ve Rasuluk ki Ledi arsalt Ali dedi ki ve Dolayısıyla Aleyhisselam burada ne diyor? Ben öyle sana öyle öğretmedim. Böyle öğrettim. O zaman tuvalete girmeyi nasıl öğretmiş? Bismillah demiş. O zaman bismillahir rahmanir rahim <gülüyor> Ve yahutta dışarı çıkarken bismillah demiş. Bismillahir rahmanir rahim demeyeceğiz. Abdest alırken alırken bismillah diyeceğiz. Bismillahir rahmanir rahim demeyeceğiz. Yemek yerken bismillah denilecek. Bismillahir rahim denilmeyecek. Bismillahir rahmanir rahim surelerin süre, Arasını ayıran bir ayettir. Ey Kur'an'ın yekününden bir ayettin ve Neml suresinde gelmiştir. Beraat suresinde besmele yoktur. Dikkat ediyorsanız bari, beraat suresinin başında besmele yok. Onun için kişi hetim indirmek istediği zaman beraat suresine gelince orada Bismillahirrahmanirrahim değmeyecek. Sadece diyecek ki Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Ve yahutta eûzü billâhi mineşşeytânirracîm min hemzehi ve nefhihi ve nefsihi. Ve yahutta eûzü billâhi's-semîi'il-'alîm mineşşeytânirracîm min hemzehi ve nefhihi ve nefsihi. Bu üç şeyi istiâzede kullanılabilir. Ali satt ve selam bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu kullanırdı. Dolayısıyla burada burada Abdest almak istediği zaman Bismillah diyordu. Bismillah de Kur'an'dan bir cüz olduğu için demek ki cünüplü iken Besmele'yi okumakta bir beis görmüyor Aleyhisselatü sallam. O zaman sahih görüşe göre arkadaşlar, sahih görüşe göre hayızlı olan bir kadın, hayızlı veyahut da nifaslı olan bir kadın, Kur'an-ı Kerim'den olan bazı ayetleri veyahut da bazı süreleri ezber okuyabilir bir sakıncası yoktur bir hafta boyu Kur'an'dan kendini alıp koymak doğru değildir. veya da dualardan uyku duası, eve giriş duası, evden çıkış duası, tuvalete giriş duası. Bunlar hepsi dualar. Bu dualar. Tamam mı? Ondan sonra hayızlı, nifaslı olan bir kadın veya da cünüplü kadın ve erkek Ezber Kur'an okuyabilir. Ancak diğer bir grup alimler demişler ki hayır. Abdestsiz ezber okunabilir ama cünüplü ve hayızlı iken okunmaz demişler. Doğrusu bu diğer grup alimlerin söylediği sözdür. alem. Evet. Ve burada diyor ki Cumhurda şu hadise dayandılar ve delil bu hadis la yemsu'l-kur'an illa tahir la yemsu'l-kur'an illa tahir ay kur'anını eline alacak veyahutta el sürecek olan kişi ancak tahir olduğu zaman el sürebilir veyahutta sürsün buradaki taharet hadisesi aleyküm selam bereketum. Hocam bu konuyu toparlayalım mı? İkinci derse geçelim? Öyle. öyle mi? Evet, 40 dakika küsur oldu. İkinci derse geçelim. <gülüyor> tamam, o zaman. O zaman bu dersi inşallah gelecek hafta devam edelim, ha? Tamam, inşallah. Çünkü bu özellikle bu mesele çok önemli bir meseledir. Müslümanların etrafında ihtilafa düştükleri bir mesele. Bu meselenin e, delillerle e, açıklanması yani istenen veya ihtiyaç bulunan bir meseledir. Bu Allah'u A'lam ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in subhanakallahumma ve bihamdika şahadu en la ilahe illa ente as ve atubu ileykü.